Hz. Peygamberin sana emrettiği şekilde Filistin taraflarındaki ordularla ve Mut savaş, geride bıraktıklarını da asla düşünme, çünkü Allah Teala bizleri her türlü tehlikeye karşı koruyacaktır. Mürtedlerle yapılan savaşlar sırasında düşman sayısının 200 bine ulaştığını öğrenen Abdullah bin Revaha şunları söylemiştir.